A'udzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu vesselamu ala rasulillah Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in El-Rubnul-Khamis Beşinci rükün El-İmanu bil yevmi l iman. Ahiret günü iman Ehl-i sünnet ve cemaat Ya'taqidûne ve yu'minûne bil yevmi l-âhir Ahiret günü iman der ve itikad ederler Ve ma'na'hu Onun manası El-İetikadul cazimu Kesin bir itikat. Ve tasdikul kamilu. Kamil bir tasdiktir. Biyevmil kıyameti. Kıyamet gününe. Vel imanu. iman Bi kulli mâ akhber bihi allâhu tebârika ve te'alâ fi kitâbihi. allah Teala'nın e, kitâbından ne haber verdiyse onun hepsine iman. Ve akhber bihi rasûluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Mimma yekûnu ba'da el Ölümden e, sonra olanlardan... E, olanlardan olanlarla ilgili e, peygamberin e, onun resulünün verdiği haberlere ve hatta yeduhle ehlu cenneti el cennete ve ehlu narin en nara cennete ehlinin cennete ateş ehlinin de ateşe girinceye kadar ki kısma kadar haber verdiği şeyler imandır. La kad ekke Allah Allahu Teala la kad ekke Allahu ve taala Allah subhanahu ve taala destekledi. Tekit etti. tehdit tevk etti. Zikral yawmil akhir e, ahiret gününün zikrini fi kitabihil azizi fi مواضيع كثيرة. Birçok yerde Aziz kitabında zikretti. <gülüyor> <gülüyor> ve ve Rabb'at Birçok yerde Aziz olan kitabının birçok yerinde kıyamet gününü hatırlatmayı tehdit etti. Kıyamet gününü hatırlatmayı Aziz kitabının birçok yerinde e, tehdit etti var bat iman bir bir iman billhi ve iman var e, günle imanı kendi Allah'a imanla bağlamayı sürekli tehdit etti ahiret günü imanı Allah Allah'a imanla bağlamayı sürekli tehdit etti gay Allah Tet dedim vazi yine o kimseller ki ne bir meun ile ileken sana indir iman diyorlar ve Zi Kablike ve senden önce indirilene ...de iman ediyorlar. Ve bil ahireti ve ahirete... ...hum ...onlar yakin bir şekilde ahirete de iman ediyorlar. Ve ehli sünneti vel cemaat... ...ehli sünnet vel cemaat... ...yü'minûne iman ediyorlar. Bi enne vakte kıyâmes... ...kıyâmes sâ'ati... ...ilmuhu indallâhi... ...subhânâ ve teâlâ. Ehli sünnet vel cemaat... ...iman ediyor. Kıyamet saatinin... ...Allah katında olduğuna ilminin kemal saatin ilminin Allah kasında olduğunu iman ediyorlar. La ya'lemuhu ahadun illallah. Onu kimse Allah'tan başka kimse bilemez. Gaaliati aali Allahu Teala dedi: İnne Allah'a indehu sa'ati. Muhakkak ki e, saatin ilmi Kâme saatin ilmi onun katındadır. Ve iza kana e, Allah Allahu Teala olduğu zaman kad ahfa waqte vuqu'i's saati an'a ibadihi. E saatin vukusunun, saatin kıyamet saatin gerçekleşmesinin vaktinin kullarından e, sakladığı zaman e, fe innehu muhakkak ki o taala kad ceale laha amaret amaratun ve alamatin ve esratan. E, o, e, o kıyamet saati için e, emareler, alametler ve işaretler mi şartlar, şartlar. şartlar kıldı. Tedullu. Şartlar demek alametler demek. Şart kelimesi normalde o da alamet manasını Şartlar kıldı, alametler kıldı. Tedullu delalet ediyor. <gülüyor> Ala kurbi vuku'iha. Ee, onun vuku'sunun yaklaşması üzerine delalet ediyor. Ve yu'minune ve iman ediyorlar. Bikulli ma vaka ee, ne vaki olduysa, vaki olanların hepsine ve seyyaka'a. Ve vaki olacak olana ve vaki olacak olanı men eşratin eşratis saati min eşratis saati's sugra e, sugra kubra e, büyük ve küçük e, kıyamet alametlerinin <gülüyor> olmuş olanlara ve olacak olanlarına iman ediyorlar e, e, olmuş olacak olmuş olanların olmuş olacak olanlarına iman ediyorlar elletî onlar <gülüyor> ki ye emaratun ala kıyamis saat Kıyamet saati üzerine onlardır ki... Kıyametin kopmasının emareleridir, işaretleridir. Kıyametin kopmasının emareleridir. لِأَنَّهَا Çünkü o teduhulu fil iman bil yevmil âkîli. Çünkü o da ahiret gününe imanla dahildir. Evet, şimdi normalde e, imanın rükünlerinden bir tanesi de, asli rükünlerinden bir tanesi de kişinin <gülüyor> ahiret gününe iman etmesidir. Ahiret gününe iman ne demektir? Ahiret gününe iman icmalen insanın Allah azze ve celle'nin insanları diriltip hesaba çekeceğini ve onlara herkesin amelinin karşılığında mükafat veya ceza vereceğini bilmesidir. Bu icmalen ahirete iman etmektir. Bir de tafsili iman vardır bu konuda. O da nedir? Ölüm anından sonra ta cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme gireceği ana kadar Allah'ın ve Rasulünün haber verdiği her şeyi tafsilatıyla ne yapmaktır? Tafsilatıyla kabul etmektir veyahut da bilmektir. Şimdi kıyamet günüyle alakalı tabi bak dikkat edin kıyamete iman dediğimiz zaman ehl sünnet bu konuyu işlerken ta ölüm insanın ölümüyle başlayıp ta son ana kadar tüm meseleleri ahiret gününe imanın içerisine sokmuşlar. Kıyamet de dünya ile ahiret günü arasındaki köprü olduğundan dolayı yani kıyametin kopması Dünyanın zahir olması, dünyanın yıkılması, yıldızların dökülmesi, bu kainatın hepsinin bitmesi, dünya hayatının bitmesi, dünya ile ahiret arasındaki köprü. Onu da ölümden sonra gerçekleşeceğinden dolayı onu da kıyamet gününe iman arasına e, sokmuşlar mesele olarak da. Şimdi biz <gülüyor> şunu biliyoruz ki kıyamet gününün vaktinin ilmi sadece Allah azze ve celle'nin yanındadır ve o da gaybdır. Yani kıyamet günü Allah Kur'an-ı Kerim'de mesela diyor ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Onlar sana kıyamet gününün ne zaman olacağını e, soruyorlar diye. Ve farklı farklı kalıplarda sürekli bunu zikrediyor. Ve hepsinde diyor ki de ki bunun ilmi benim Rabbimin yanındadır. De ki bunun ilmi Allah'ın yanındadır. De ki kıyameti Allah'tan başkası bilmez deki kıyamet size ansızın gelmekten başka bir şey mi olacaktır? Yoksa onlar kıyametin ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar vesaire. Yani sürekli Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tekit ettiği meselelerden bir tanesi kıyamet gününün yani dünya hayatının bitişinin aniden olacağını ve bunun ilmini insanlardan kimsenin bilmediğini, bunun gayb ilmine dahil olduğunu söylüyorlar. Lakin Peygamber Aleyhissalatu vesselam kıyamet kopmadan önce Kıyametin kopmasının yakın olduğunu ifade eden bir takım şartlar, bir takım emareler zikretmiş. Bunların bir kısmı küçük alametler, bir kısmı büyük alametler. Küçük alametler demiş olduğumuz şeyler farklı farklı tarihlerde vuku bulup kıyametin sadece yaklaştığını ama ne kadar yaklaştığını haber vermeyen alametler. Mesela kıyametin küçük alametlerinden biri peygamberimizin gönderilmiş olması. Peygamberimiz ne diyor? Ben ve kıyamet şu ikisi gibi diyor. Yani benim göndermemle kıyamet şu iki parmağım gibidir. Yani bu kadar yakındır birbirine. Aradan 1400 sene geçti. Öyle mi? Yani küçük alametler diyebildiğimiz alametler kıyametin yaklaştığına alamet olan ama kıyametin ne kadar yaklaştığına belirsiz olan. Yani çok uzun da olabilir, kısa da olabilir. Büyük alametler ise kıyametin kopmasından hemen önce gerçekleşecek olan alametler ve bunlar vaki olduğu zaman Kıyametin kopmasının yakın olduğunu, çok yakın olduğunun bilineceği şeyler. Ne gibi mesela? Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesi gibi, Deccan'ın yeryüzüne çıkması gibi mesela. İşte en son olacak olan güneşin batıdan doğup doğudan o gün batması gibi mesela. Yani bunlar artık daha dünyanın biteceğinin, kıyametin kopacağının göstergesi. Şimdi bunlarla aleyhissalatu vesselam Kıyamete bir takım alametler olduğunu bize ne yapmış? Alametler olduğunu bize göstermiş. Ehli sünnet istidlal metodunda peygamberden sahih olan hadisleri hüccet kabul ettiklerinden dolayı kıyametin küçük alametlerini ve büyük alametlerini de kabul etmişler. Bunu da kıyamet ahiret gününe imanın içinde incelemişler ve bir problem yok bu konuda. Lakin bazıları kıyametin küçük alametlerini ve büyük alametlerini anlatan hadisleri inkar etmişler. Tabi bunlar az sayıda hadis değil yani kıyametin alametleriyle alakalı hadisler toplandığı zaman çok ciddi bir mecmuayı e, oluşturuyor. E, bazı insanlar bunları yani bunu bizim biraz sonra göreceğimiz alametler diye sayacağımız şeylerin hadislerini kabul etmemişler. Demişler ki biz bu hadisleri kabul etmiyoruz. Peki niye demişler biz bu hadisleri kabul etmiyoruz? Bunun için bazı sebepler zikretmişler. Yani bunlar görüldüğü zaman biraz böyle mantıkla hani mantığa uygun olan şeyler. Bunlardan bir tanesi şu, demişler ki hadisler çok net bir şekilde kıyametten önce birtakım alametlerin olduğunu ve bu alametler olduğunda artık kıyametin yakın olduğunu ifade ediyor. Oysa demişler Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim'de sürekli kıyamet günü için baghteten kelimesini kullanıyor. Yani aniden gelecek kıyamet, baghteten. İnsanlar hiç farkında değilken bir kere de böyle herkes şok olacak kıyamet günüyle alakalı. Bu hadislerle Kur'an-ı Kerim ayetleri çelişiyor birbiriyle diyorlar. Yani hadislere göre işte Kıyametin bir takım alametleri var. Onu gören adam bilecek kıyamet koptuğunu. Ee, şeye göre ise, Kur'an-ı Kerim'e göre ise kıyamet aniden kopacak ve insanlar kıyametin koptuğunu daha önceden bilmeyecekler diye. Tabi bu iddia iki yönlü çürük bir iddia. Bir genel bir iddia yani Kur'an-ı Kerim'le Hadisler arasında bir çelişki söz konusu olmaz onu anlatacağız zaten. İkincisi ise Allah azze ve celle mesela Muhammed Suresi'nde diyor ki Fehel yezuruna illa en tatiyehu musaate bagtatan. Fakat جاء اشراطها. Onlar kıyametin ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Fakat جاء اشراطها. <gülüyor> muhakkak ki onun şartları gelmiştir diyor Allah azze ve celle. Şart nedir Arap lügatında alamet demektir. Yani eşrat da Alametin çoğulu demektir. Alamat manasındadır. Onu alametleri ne yapmıştır? Şüphesiz ki onun alametleri gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim bile e, kıyamet için bir takım alametlerin olduğunu ve bu alametlerin geldiğini e, söylüyor. İkincisi, kıyametin ne kadar alametleri zuhur ederse etsin hiç kimse tahdiden kıyamet şu zamandır diyemeyeceği için kıyamet her halükarda bagdetendir. Yani her halükarda kıyamet ansızın kopacaktır. Çünkü son ee, şey olsa bile, yani son alameti çıksa bile kıyametin, hiç kimse kıyamet şu vakitte kopacak diye bunu ne yapamaz? Hiç kimse bunu cezm e, edemez. Ayrıyeten zaten kafirler ne hadise ne Kur'an'a inanmadıklarından dolayı kıyamet onlar için zaten bakteten kopacak. Yani kafir peygambere inanmıyor ki peygamberin kıyametin alametleri ile ilgili hadislerine e, inansın. Ondan dolayı kıyamet zaten her türlü kafirin üzerine bakteten kopacak. Müslümana gelince Müslüman kıyametin alametlerini kabul etse veya etmese ki etmese gibi bir durum olamaz. Müslümana kıyamet diye bir şey yok zaten. Yani Müslüman kıyameti görmeyeceğinden dolayı. Hani kıyamet kafirlerin başına kopacak olan bir şey. Müslümanlar o günün sabahında Allah Azze ve Celle bir rüzgar, bir meltem gönderecek. Müslümanların hepsinin ruhunu kavuş edecek. Yeryüzünün en şerlileri kaldıktan sonra eğer kıyamet kopacak. Ondan dolayı ne olmaz? Böyle bir çelişki olmaz. İkincisi yani bir iddia olarak da şu. Ee, peygamber, Allah gaybtan, gaybı Allah'tan başkası bilmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları haber vermekle sanki gaybı biliyormuş gibi. E bir durum, e söz konusu oluyor. Yani gelecekle ilgili peygamberimiz haber verdiği zaman sanki gaybtan haber veriyor gibi. Biz bunun cevabını vermiştik. Öyle değil mi? Ne demiştik? Kim söyleyecek? söyle delil Alim başka ve kana Allah li yaderakum ala ma antum hatta yemir al khabisa min at-tayyib ve kana Allah al rasul nasıl öyle ediyorum ama ki Allah bizi yâkûm alana gaybi. Lakin Allah'ı yaştabi, mürsülleri himayesinde tam doğrudur, doğrusu bu şekilde. Senin söylediğin şey. Allah azze ve celle size gayba ettleri ettirecek değildir. Lakin Allah rasullerinden dilediğini ne yapar. Lakin Allah rasullerinden dilediğini seçer diyor. Doğrusu şeyin söylediği gibi, yani arkadaşın söylediği gibi. Bu da neyi gösteriyor bize? Tamam, doğrudur. Allah'tan başkası gaybı bilmez. Lakin peygamberler Allah'ın onlara bildirmesiyle beraber ne yapabilirler? Allah'ın onlara bildirmesiyle beraber peygamberler gaybten haber vere, bir gaybten haber verebilirler. İkinci bir grup ise yani kıyametin şartlarıyla alakalı bir grup sapıtmış, inkar etmiş. Bir de musbitinler var, musbitun veyahutta. Yani kıyametin alametlerini üzerinde çok duran, çokça konuşan din sanki sadece kıyametin alametlerinden müteşekkilmiş gibi. Bütün vaktini buna harcayan ve çok ciddi zorlama yorumlara giden. Yani artık böyle işi çırığından çıkarıp çok ciddi zorlama yorumlara giden bir anlayış var. Bu da az bir anlayış yani çok böyle sıradan bir fikir değil, baya baya insanlar arasında yaygın olan bir fikir. Mesela Mehdicilik fikri. Yani sanki mesela Mehdi ile ilgili birtakım hadisler var. Yani kıyametten önce yeryüzü bozulduğu zaman Müslümanlara imamlık yapacak, komutanlık yapacak bir Mehdi'den peygamberimiz söz ediyor. İsmi Mehdi olan. Veyahut da işte babası ismi Abdullah, annesinin ismi Amine, kendisinin ismi Muhammed olup peygamberimizin soyundan olup kafirlerle savaşacak Hz. İsa ile beraber bir zattan bahsediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman buna inanır. Öyle değil mi? Müslüman ne yapar? Müslüman buna inanır. Ondan sonra üstüne düşen görevleri yapar. Lakin bu kıyamet alametlerini din edinip sürekli bunun üzerine yoğunlaşan insanların anlayışında çalışmaya gerek yok. Bir şey yapmaya gerek yok. Biz ne yaparsak yapalım dünya sürekli kötüye gidecek. Ondan sonra bir Mehdi şeyi gelecek. Bir Mehdi gelecek dünyayı ve yeryüzünü kurtaracak diye. E bu Mehdi geldiğinde peygamberimiz bu Mehdi'nin bir ordusundan hazır. Yani Mehdi'nin gelip başına geçeceği bir ordudan söz ediyor. Bu Mehdi'nin gelebilmesi için bir ordunun aynı zamanda hazır olması lazım. Yani dünyadaki kötülüklerle, kafirlerle mücadele etmek için. Mesela bu mantık Kıyamet alametlerine iman edip sonra bunda aşırı gidip bunu din edilen mantık İslami çalışmadan uzak duran hiçbir şey yapmayan bir mantık. Veyahut da mesela çevresindeki bütün olayları kıyametin alametleriyle bağdaştırmaya çalışan mantık. Yani işte bir Said Nursi zihniyeti işte Risale-i nur Mehdi gören işte hatta öyle ki uydurma karakterler ortaya atan işte süfyan küçük süfyan bilmem yani hiç olmayan artık o kadar işi zıvanadan çıkarıp hiç olmayan karakterler ortaya atmak gibi. Ehl-i sünnet bu iki görüşten de nedir? Ehl-i sünnet bu iki görüşten de beridir. Yani kıyamet saatinin inkar alametlerini inkar edenlerden de beridir. Bunları alıp kendine din edinip din sanki buymuş, bundan başka bir şey yokmuş gibi bunlara itimat eden ve çevresindeki her olayı kıyametin alametleriyle bağdaştırmaya çalışan insanlardan da beridir. Ehl-i sünnet bunlara iman eder. <gülüyor> Bunları Peygamberimizin doğruluğuna bir alamet olarak kabul eder. Lakin üstüne düşenden hiçbir zaman ne yapmaz? Üstüne düşenden yani itikadi ve ameli olarak da geri durmaz, kendine düşenle ilgilenir. Evet şimdi bunları e, tek tek bazılarını bize yazar, söyleyecek küçük alametler, büyük alametler. Her biri bunların, burada yazılı olanların her biri hadislerden alınma şeyler, yani bunların her biri bir hadis metninden yani alınmış olan şeyler burada gele ama yazar hadis olarak vermemiş. Normal cümle olaraktan vermiş. Bunu bilirim yani bunların her biri bir hadis. Evet. Alamatu's saati sura küçük saat saatin küçük alameti kıyamet saatinin küçük alametleri. O hiye el o elleti o elidir ki teteqaddemu kıyamet saati teteqaddemu kıyamet saatinin öncesindedir. <gül> Öncesinde olur. Bi ezvani mutafa ve tetin Farklı zamanlarda, e, kıyamet saatinin öncesinde olur. Ve oluyor, minel nev'i, minel nevil alışılmış e, çeşitten olur. Alışılmış çeş Yani çok şey değildir, çok böyle hani e, sıra dışı şeyler değildir. Mesela bir dabbe, bir yecüc-mecüc, bir güneşin baddoğut, bunlar çok olagan dışı şeyler. Ama mesela zinanın yayılması, içkinin içilmesi insan, bunlar insanların zaten gördüğü günlük hayatta karşılaştığı şeyler yani. Vakad <gülüyor> yaz vakad yaz haru yaz haru yaz <gülüyor> ortaya çıkar. Bagağı Bagağı vakad ba yaz <gülüyor> ortaya çıkar. Bagağı <Ba'daha> <gülüyor> ondan bazısı msaahben il aşrat il büyük, <gülüyor> büyük, büyük alametlerle beraber ortaya çıkar büyük alametlerle beraber ortaya çıkar. Vâgâlamatu aşrat e el saati e saatin e, şartların alametleri sugra küçük alametleri kesiratın kıyamet saatinin küçük alametleri cidden kıyamet saatinin küçük alametleri gerçekten çoktur ne zikuru şey en min mersaha minha onlar sahil olanları sayı olan şeyleri zikir diyoruz evet femin bundan yani bunlardandır bunlardandır hani bu kıyametin küçük alametlerindendir Kıyametin küçük alametlerindendir. Bi'asetun nebiyyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve gönderilmesi ee, ve khatmın e, nübüvveti e, ve risaleti bihi ve onunla nübüvvetin e, ve risaletin son bulması. Ee, ve mevtuğu onun ölmesi sallallahu aleyhi ve sellem ve ala aleyhi ve sellem ve fethu beytil, makdisi, beytil makdisinin fethedilmesi ve, zuhuril, e, ve zuhurul fiteni nelerin ortaya çıkması, Deccalların çıkması. Deccalların çıkması. <gülüyor> ve ittibae senenil ummi ummamil maadiyeti men el yahudi ve'n nasar ve'n nasara yahudiler ve hristiyanlardan geçmiş ümmetlerin sünnetlerine tabi olma ve huruc eddecc liine çıkması eddecc'lerin çıkması ve ya nubuveti ve nubuveti iddia edenlerin ortaya çıkması ve ümmet iddia edenlerin ortaya çıkması ve vat'ul ahadisil mekzubeti ala rasulillahi peygamberimize yalan olan hadislerin uydurulması peygamberimize yalan olan hadislerin uydurulması Tamam burada duralım ben okuyayım. Warafdu sunnatihi sünnetinin reddedilmesi ve kesretul kezibi yalanın çoğalması ve adamu tesaubudi fi nakli'l ahbari haberleri naklederken insanların tesebbüt etmemesi ve raf'ul ilmi ilmin kaldırılması ve altimasul ilmi anda asagire insanların ilmi küçüklerin yanında araması ve zuhurul cehli ve fesadi cehaletin ve fesadın yayılması ve dihabus salihine salihlerin kaybolması gitmesi ve naqdu bozulması ural islami islamın kulplarının bozulması orvaten orvacan kulp kulp İslam'ın kulplarının çözülmesi bozulması Vtedağ ilümmi, ala ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetlerin peygamberimizin ümmetin üzerine üşüşmesi, thumma gurbatül İslami ve ahlhi İslam ve ahlinin galip olması. Şimdi e, buraya kadar söylediğimiz şeyler, dediğimiz gibi bunlar hep hadislerden alınmış olan e, maddeler. Ondan dolayı yani bunların hadislerini tek tek zikretmeye gerek yok. Bunların o hadislerin içine sahip olanları ne yapmış anlatmış. Sadece sizin anlamadığınız bir yer varsa her paragraf bittiğinde sorun. Mesela bunun manası ne demek? Şunun manası ne demek diye anlaşılmayan yeri bir daha sorun. Buraya kadar var mı anlaşılmayan bir şey? Şu ilk başlayan yerin altında ne diyor ya? Küçük Şimdi o deccallar peygamberimiz diyor ki benden sonra 30 tane yalancı deccal olacak. Bunların her biri peygamberlik iddiasında bulunacak. Bu, yani o asıl deccal, hani işte gelip de insanların Mesih deccal denilen, gelip işte insanları kandıran, ateşi su, suyu ateş gibi gösteren, dünyayı gezen o deccal değil. Bunlar nübüvvet iddiasında bulunan yalancılar e demek. Başka? Var mı? Bir şey Yok. وكثرة القتل Katlin تن çoğalması وتمنن الموت ölümün temenni edilmesi mi شدة البلاء musibetin şiddetinden dolayı ölümün temenni edilmesi وغبطت أهل القبور insanların kabir ehline gıpta etmesi yani ölüm keşke ben toprağın altında olsaydım gibi وتمنن الرجل أن يكون مكان الميت من شدة البلاء kişinin adamın ee, musibete şiddetinden dolayı ölümün yerinde olmayı temenni etmesi ve kesretu mautil ani ölümlerin çoğalması ve vel mautu fi amradi depremlerde ve hastalıklarda ölümlerin çoğalması ve kıllatu adadir raculi adamların adedinin azlığı ve kesretun nisai kadınların çokluğu sayısının çoğalması ve zuhuruhunna kasiyatin ariatin onların çıplak gi giyinik çıplaklar olarak zuhur etmeleri ve tefeci <gülüyor> zinanın yayılması fiturukati yollarda ve zuhuru ahvani zalamati الذين يجلدون الناس ve zuhuru ahvani zalamati zalimleri yardımcılarının zuhur etmesi ellezine onlar ki yucledunennase insanlara celdetenler sopayla insanları döverler ve zuhuru'l maazifi müzik aletlerinin açığa çıkması çoğalması ve'l hamri İçkinin ve zina ve riba zina ve faizin ve harir e, ipeyn Ve istihlaluha ve onları helal görmek Ve zuhurul hasfi Yerin altına geçirilmenin çıkması ve meski insanların suretlerinin değiştirilmesi qatfî, ve qatfi ve kazıf Ve tedii'u l emaneti Emanetin zayı ol Bir şey mi oldu? Bu yerin altı ne hali? Yerin altın üstüne geçmesi Yani insanların yerin altına Yerin altı yerin üstüne geçmesi. Bu kıyametten önce böyle işte bir bazı yerlerde iki üç yere hasf olacak. Yani yer insanları altına. Bugün olan belalar işte bu doğal afet diye bilinen şeyler gibi. Yani mesela o şekilde. Vel mesk. Mesk normalde şeyin değişmesi, insanın suretinin çevrilmesi, başka bir surete çevrilmesi. Mesela tarihte kim için olmuş bu? Yahudiler için olmuş. Maymun ve domuzlara çevrilmişler. İkinci mesk'in ne olduğu? Allah'u alem. Yani illa maymuna ve domuza çevrilmek değil de daha farklı bir şey de olabilir. Ki zaten şu anki böyle sıfat olaraktan insandan çok her şeye benzeyen yani yollarda gördüğümüz e, demirci dükkanı gibi gezen her tarafında halka olan e, hani süs köpeği midir yoksa insan mıdır? Ayırt edemediğimiz tipler. Yani onlar bu Allah'u kısmi meshe dair olan insanlar. <gülüyor> Allah'ın doğrusunu bilir. وَتَدِيَعُ <gülüyor> الْأَمَانَةِ emanetin zayi edilmesi, ve isnadul emri ila gayri ehlihi işlerin ehli olmayan insanlara teslim edilmesi, ve zaametu'l rezillerin yöneticiliği minen nas insanlardan ve rtifau esafilihim ala khiyarihim insanların en sefillerinin en hayırlı olanlarından yücelmeleri, yüksek olmaları ve viladetul emeti rabbetha cariyenin kendi efendisini doğurması ve tetavul fi'l binyani insanların binaları yükseltmekte yarışmaları ve tebahin nase fi zukhrufe'l mescidi mescidlerin insanların mescitlerini süslenmesiyle övünmesi aynı günümüzün çok ciddi hastalıklarından bir tanesi ve tagayyuru'z zamani zamanın değişmesi hatta tu'bedel auzan hatta tu'bedel auzan ta ki putlara tapılıncaya kadar ve yazhara şirku fi'l ümmeti ve ümmet-i açığa çıkana kadar Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğiniz şey var mı? Sama'nın değişmesini, Anlamadım. kadın efendisini doğuruyor. Kadının efendisini doğurması, bu meşhur Cibril hadisi diye bildiğimiz hadiste hani bana kıyametten haber ver diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam da Cibril'e yönelik olarak diyor ki sorulan sorandan bu konuda daha bilgili değildir diyor. O zaman bana diyor onu alametlerinden haber ver ey Muhammed diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam der yani cariyenin kendi efendisini doğurmasıdır diyor. Normalde hani cariyeden doğan da cariyedir ya yani normalde kölenin çocuğu da köledir, cariyenin çocuğu da cariyedir. Öyle bir zaman değişecek ki haller değişecek ki cariye kendi efendisini doğuracak yani da cariyeden doğan çocuk sonradan şeyini efendilik yapacak. Normal yani Allah varla mürajic olan tefsir bu. Tabi bunun dışında farklı tefsirler de yapılmış. Mesela ne gibi? Bazı âlimler demiş hani savaşlar o kadar çoğalacak ki mesela diyelim işte insanlar birbirini şey yapacaklar öldürecekler millet birbirinin malını alacak hani cariyenin çocuğu cariyeden alınacak işte gelecek saraylarda büyüyecek efendi olacak kendi anasını cariye diye yanına alacak falan hani kendi falan böyle bu tip yorumlar yapılmış ama o meşhur cibil hadisine baktığımız zaman orada şöyle bir nokta var yani Cariyenin kendisi efendisini doğurması. Çıplak ayaklı aç, çıplak olan insanların bina yükseltmesi mesela. Başka ne vardı? En telider emadur abbetahar. Fatiha, fatiha. Bina yükseltmesi. Başka ne vardı o hadiste? Nasıl? İki tane miydi? İkisi de zamanın değiştiğine işaret eden şeyler. Yani işlerin tamamen tersine döndüğünü ifade edin. Hani normalde bir fakir çoban, ayağı çıplak bir çobanın bina yapması çok acayip yani olmaması gereken normalde bir şey. Hani o kadar işler değişecek yani kimin fakir kimin zengin olduğu belli olmayacak. Bu şekilde farklı farklı tefsirler yapılmış yani. Bazı hadis hitablarında carinin hanımefendisinin doğurması diye geçiyor. Hanımefendisinin O yüzden O ne demek? Manu hanımefendisi? Cariye'nin hanımefendisini doğurması. Arapçası kapalı, bir de Türkçesini iyice kapalı. Türkçesi yazmış, kimse. yazdıklarından buradaki <gülüyor> yanlış mı var? Yani cariye'nin efendisini doğurması bu kadar. Kendisini ee cariye'nin kendi efendisini doğurması. Başka var mı buraya kadar? Hakkınızı ailesine gelişen paragrafları soracağım. Tamam, geçer, tamam tam sor. İstanbul kulpları teker teker çözülür derken. Tamam. Yani İslam'ın kulpları nedir? Mesela tevhid, namaz, zekat vesaire. İnsanlar önce tevhitte gevşeklik yapar, sonra namazda, sonra zekatta, sonra oruçta, tabi kulp kulp kulp kulp kulp kul hiçbir şey kalmaz yani. Tek tek hepsi düşer bu manada. Tamam. Hazreti Ömer söylüyor zaten hani, en son kopacak olan kulp da namazdır diye. Yani başka bir sözünde diyor ki. İslam'da cahiliye'yi bilmeyenler İslam'da yetiştiği zaman İslam'ın kulpları tane tane çözülür. Cahiliye'yi bilmedikleri için cah İslam diye cahiliye ile amel edecekler. O şekilde İslam'ın kulpları tek tek çözülecek diye. Başka yok değil mi? Ve's selamü alel ma'arifi fakat sadece insanın tanıdıklarına selam vermesi ve kesretü't ticaretin ticaretin çoğalması ve takarubü'l çarşıların birbirine yakınlaşması ve wujudu'l malil kesir çok malın çoğalması fi'i'd nase insanların ellerinde ma'ademi şükri şükürsüzlükle beraber yani şükür kalkacak mal çoğalacak ve kesretu şuhhi mala düşkünlüğün çoğalması ve kesretu zuri yalan şahitliğin çoğalması ve kitmanu şahadetil hakki hak şahitliğin gizlenmesi ve zuhurul fuhşi fuhşiyatın açığa çıkması yayılması, vettahasumi düşmanlığın ve tebağudi karşılıklı buğz etmenin ve teşahuni karşılıklı niza ve tartışmanın çoğalması. ve kati'atul rahm insanların işte şey akrabalık ilişkilerini kesmesi ve suül insanların komşulukta kötü komşuluk yapması gibi. ve takarubuz zamani ve kıllatul bereket fi'l avkati zamanın birbirine yakınlaşması ve vakitte bereketin azalması. Tam günümüz yani ve ittifakü'l <gülüyor> ayın şişmesi yani ay iki, iki günlük ay gibi olacak diyor peygamberimiz hani bir ay bir gece sanki iki ay yan yana ay koymuşsun gibi ay öyle büyüyecek şeyden önce kıyametten önce ve hudûsul fitne ki kat'i'l leylil muzlimi kap karanlık gecenin bir parçası gibi fitnelerin çoğalması yani ne demek burada kasıt ne demek hani insanların onda ne yapacağını bilemeyeceği şekilde böyle gecenin karanlığında nasıl insan önünü görmez Hâkeza öyle fitneler olacak. Ve vukû'u insanların arasında birbirini inkar etme vakti olacak. Ve tehavvül bi'sünene sünnetlerde insanlar hafife alacaklar. Elleti ragâbe fîha'l İslam'ın kendisine rağbet ettirdiği sünnetlerde insanlar çok gevşek olacaklar. Mesela sünnet gibi yani bugün hani erkeklerin sünnet edilmesi gibi hani İslam'ın hanif mi İbrahim'in milletinden diye İnsanların sürekli rağbet ettirdiği şey, insanların bugün artık pek de önemsemediği bir şey. Ve tabii bu şu bir yaşlıların gençlere benzemesi, yaşlıların gençlere benzemesi. Ve kelamus, ve kelamus sibâği, wal jamadati lil hayvanların ve e, şey donuk olan cisimlerin insanlarla konuşması e, demiş. Parçalayıcı hayvanların sibâğı, wal cami dolanların yani canlı olmayan duvar gibi taş gibi yer gibi insanlarla konuşması. Vahsru mael furati an cebelin minzep. Fıratın suyunun çekilmesi an cebelin minzepin altından olan bir dağdan yani peygamberimiz diyor fırat suyunu çekecek onun altından şey çıkacak hani altından bir hazine bir dağ gibi altından bir dağ çıkacak ve insanlar ee, onun için savaşacaklar. Yani Fırat için. Ve şu anda zaten Fırat'ın altında Allah-u Alem iki üç sene önce bir şeyde okumuştum. Ee, Fırat'ın altında altın değil de yani bizzat altının kendisi değil de şeyin olduğu hani bu enerji mesela benzin gibi ondan sonra bor gibi hani enerjide kullanılacak bir maddenin yani dünyada bunlar tükendiği zaman bunun Fırat'ın altında olduğu tespit edilmiş. Onun için dünya ülkeleri Fırat'ın üzerinde bir takım stratejiler şey yapmaya başlamışlar yani yarın benzin bittiğinde kullanılacak diğer gaz için kullanılacak. Şey, e, ne diyorlar? Enerji kaynakları tükendiği zaman bir şey kullanılacak olan enerji kaynağının Fırat'ın altında olduğuna dair böyle bir iddia var. Allah en doğrusunu bilir. Vesitru'l-mu'mini <gülüyor> müminin rüyalarının doğru çıkması. Yani sadık rüyalar müminlerin görmesi. Ve mâ yaqa'u fi sallallahu aleyhi ve sellem hayıt tenfi al yani peygamber aleyhisselamın şehrinde olacak olup da e, pisliği nefye edecek olan hani peygamberimiz diyor nasıl ki ateş demirin üzerindeki pası götürür Medine'de bazı olaylar olacak öyle pisik kötüden şey yapacak e, pisik kötüden ayrılacak diye harfela yab kafiha illal us salihun onda ancak ve sadece salih ve müttaki olanların kalacak ve avdetu arabi murujan ve enhara maşin Cezire-i Arap, nehirlere dönecek. Biliyorsun eski halinde oralar zaten öyleymiş yani. Dünya kıtalar sürekli değişiyor ya. Orası da daha önceki halinde daha böyle kuru çorak bir yer değilmiş yani. Tekrardan o eski haline dönecek yani. Bayağı sulak, nehirlerin olduğu bir yere dönecek. وَخُرُوجِ min مِنْ قَحْطَانِ يَد۪ينُ nas. Bir de Kahtan'dan bir adam çıkacak. İnsanlar onun, onunla dinlenecekler. Konya'da bir tane var, ben Kahtan'ıyım diyor. O peygamberin hadisinde zikretmiş olduğu adam, o Kahtani benim diyor. Nurcu bir bu şey Nurcular var ya. Yok yok yazıcı olanlar ha. Ben Kahtani'yim diyormuş. Duydum yani ben de bilmiyorum. Öyle bir duydum sadece. Bir tane çıkmış. Nasıl ki Mehdi çıkıyor abi sağda solda. Bir tane daha <gülüyor> bir Kahtani eksikti zaten. O da çıktı. Rumi الرُّمِ وَقِتَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ Rumların çoğalması ve Müslümanlarla savaşması. وَقِتَالُ الْمُسْلِمِينَ لِلْيَهُودِ Ve Müslümanların Yahudilerle. <gülüyor> Savaşması. Hatta yakuul alhaceru ve şeceru, tabi ki agac ve şey taş diyecek ki ya Müslüman, hala Yahudiyun, fetaala fakturhu. Tabi ki agac ve taş diyecek ki ey Müslüman, ah bu Yahudidir gel bunu öldür diyecek. Vfathu Roma, Roma'nın fethi Mesi, kama fethat al Constantinie, İstanbul fethi Diğibi, Roman'da fethi Mesi. Ne yani diyor? İla geyni zâlîke. Min عَلَامَاتِ السَّاعَةِ السُّغْرَةِ Bunun dışında kıyametin küçük alametleri اَلْثَابِتَةِ fil ahadisin النَّبَوِيَّةِ sahihati Peygamberimizin sahih hadislerinde sabit olan şartlar. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya da sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir daha bakın. Yani biz normalde gelecek yani ileride diye biliyorum. Bu e, yok burada yazmamış. Ehli sünnet olarak biz bu hadislerin normalde zahiri üzerine olduğuna inanırız. Yani hani ne olacak, ne bitecek, nasıl olacak biz bunu bilmeyiz. Yani biz bu hadislerin zahiren böyle olduğuna inanırız. Ne anlatmışsa peygamberimiz o şekilde olduğunu. Şimdi normalde mesela deccal, hani tek gözlü diyor ya peygamberimizle işte, ateşi şey gö ateşi ııı e, deniz denize ateş gösterecek cehennemi cennet cenneti cehennem olarak insanlara. adam bir anlatıyor şey deccalı şey diye e, televizyon diye i̇şte tek gözlü falan anlatıyor anlatıyor anlatıyor şeyhin bir tanesi de diyor peki kıvırcık saçları nerede hani peygamberimiz diyor onun saçları şey olacak e, nedir ismi kıvırcık olacak e tabi yani hani e i̇şi illa zorlamaya götürürsen dersin televizyonun üstündeki örtü de hani milletin üstüne koymuş olduğu örtü de şeydir e, televizyonun kıvırcıysa öbürü der ki peki LCD ekranlarının üzerinde örtü yok o zaman ne olacak diye. Yani böyle zorlama yorumlara gidince sürekli ilginç ilginç şeyler çıkıyor ortaya. Sürekli ilginç ilginç mantıklar çıkıyor ortaya. Ondan dolayı yani bize ehli sünnet olaraktan tevrini gerektirecek başka bir nas ve vaka vakı olmadığı müddetçe bu hadislerin zahiri üzerine olduğuna inanırız bu şekilde bakıyor olacağını inanırız. Bak burada mesela <gülüyor> bizim okuduğumuz dikkatinizi çekmesi gereken şeylerden bir tanesi şey. cansız şeylerle konuşma. Cansız şeylerle konuşma ve hani parçalayıcı hayvanlarla konuşma meselesi ee, bu mesela hani çok ilginç bir şey acaba nasıl yani bir şey diye insan merak ediyor tabii. Allahu alem tabii biz nasıl olacağını bilemeyiz. Ama yani bunu yok canım öyle şey olur mu diye inkar eden adam o daha önce derste anlatmış olduğum o sinek hadisini e, mesela inkar edip de e, kendi kıt akıllarıyla sonra zamanın gelişmesiyle orada hatırlıyorsanız bir şey de demiştim. Demiştim bizde bugün hani bazı hadisler bizim aklımıza da çok muhal yani o günün insanına sinek hadisi çok muhal gelmiş. Şimdi tıp evet öyledir diyor. Bugün bize de bazı hadisler çok muhal gelebilir. Yani nasıl? bir şey diyebiliriz. Mesela şu anda Deccal. Deccal bizim için gayet normal bir şey. Öyle mi? Yani dünyayı 40 günde gezecek. Az çok bile yani 40 günde dünyayı gezmek şu anda bir şey değil. Yani bir uçağa atladın mı Allah'ın izniyle 40 günde çok rahat dünya. Ama 1400 sene öncenin insanı için yani adam mesela örnek veriyorum buradan tarlasına gidiyor beş saat yol yürüyor. Yani kendi evinden tarlasına gidiyor. Seferi namaz kılıyor. Öyle imkansızlık. Adama bir karakterden bahsediyorsun. Kaç günde bütün dünyayı gezecek. mesela diyorsun Allah Allah öyle şey olur mu ya falan adam için en hızlı şey deve yani adam için deve o adamın devesi var diyor mesela zengin yan alanın bir tane devesi, beş tane devesi var beş tane bebebesi var mesela diyor adam o adam için mesela dünyayı kaç günde gezmek ne demek yani çok muhal şimdi bak bize gayet normal yani o gün işte ateşi cenneti cehennem cehennemi cennet gösterecek bizim o, o gün insanı için Allah Allah nasıl öyle bir şey olur? Mesela bizim için şu anda gayet normal yani. Adam şirki tebih tebih, tebih şirk diye insanlara gösteriyor mesela. Milyonlarca insan da adamın peşinden gidiyorlar. Yani gayet şey gayet normal gibi bir şey. Adam resmen cehennemin kapısında durmuş, kapıyı açmış. <gülüyor> Gelin cennete diyor. İnsanlar akın akın şeye gidiyorlar. E nedir ismi? E, cehenneme gidiyorlar cennet adı altında. Yani bize mesela normal geliyor. Bu da şu anda bize mesela, e nasıl bir insan hayvanla konuşacak diyoruz mesela. <gülüyor> Belki bir 100 sene, 200 belki 1000 sene, 2000 sene sonra bu da olabilir. Yine burada mesela dikkatinizi çekecek bir şey Konstantiniyye'nin fethedilmesi. Yani içinde yaşamış olduğunuz şehrin, İstanbul'un fethedilmesi. Şimdi bu konuda şöyle bir karışıklık var. İki tane hadis var. Bir, orayı fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun ordusu ne güzel ordudur hadisi. Bu hadis ihtilaflı yani. Zayıf mıdır, sayh midir diye. Bir de ayrıyeten Hani sizden şu kadar asker Konstantiniye ile savaşmadan kıyamet kopmaz hadisi var. Bak bu ayrı, bu ayrı. Yani ikisi birbirinden farklı hadise. Konstantiniyenin fethi de kıyametin alametlerinden. Tabi Osmanlı'nın yaptığı fetih, bu fetih midir değil midir? Allah var. Yani onu Allah bilir, onu biz bilemeyiz. Ee, kimisi odur demiş, kimisi değildir demiş ee, vesaire. Hey şu anda fethedilmiş vaziyette değil. Yani ondan eminiz şu an bizim içinde yaşadığımız Konstantiniye. Müslümanlara fethetmiş olduğu Konstantiniyye değil, onu, onu biliyoruz. Ama o Osmanlı'nın yaptığı e, işte fetih, peygamberin müjdelediği fetih midir? Allahu alem, onu Allah en doğrusunu bilir. Yine burada mesela dikkatinizi çekecek ne var? Çok ilginç ayın şişmesi. Yani mesela nasıl olur acaba ayın şişmesi? Bunu da mesela biz tam bilmiyoruz. E, bu mesela Medine'de olup da işte olaylar. Acaba oldu mu? Daha önceden hani mesela çünkü Medine Peygamber aleyhisselatü vesselamdan sonra işte o hilafetten sonra vesaire vesaire. Işte o bölge mesela tamamen şey oldu. Tamamen tekrardan. O bölgede yani dünyanın birçok yerine şirk tekrardan zuhur etti. Mesela açığa çıktı. Ondan sonra mesela Allah azze ve celle tevhid ehlini oraya nasip etti. Tekrardan tevhid açığa çıktı. İki asır falan önce. Ee, şu anda tekrar yani tevhidin aslı olmakla beraber bazı problemler var ee, hüküm noktasında özellikle şimdi mesela tekrardan bir şey olacak da öyle mi olacak yoksa o, o oldu bitti mi Allah bana onu bilmiyoruz yine mesela burada çok kafa karıştıran bir şey var ee, onu söyleyelim nerede ki ben ilmin e, küçüklerin yanında aranması mesela şimdi sahabe döneminde normalde e, İbn Abbas mesela insanlara ilim öğretmiş. İbni Abbas yaş olarak onların en küçüğüymüş mesela. İmam Şafii işte şey kendi dönemindeki selefe fetva vermiş, ilim öğretmiş. 18 yaşındaymış. Yani fetva makamına oturduğu zaman herkese İmam Malik'in 18-20 falan böyle rivayetler var. mesela. Ya yani burada esagirden kasıt ne? Abdullah ibn Mübarek ve bir takım selef bunun bid'at ehli olduğunu söylemişler. Yani esagir hani yaş bakımından, cüsse bakımından değil de esagirden kasıt bid'at ehli. Yani hani Allah yanında küçük olan, büyük olmayan insanlar olduğunu söylemişler. Çünkü normalde sahabenin döneminde bile hani onlar ilim öğretenlerin çoğu yaş olarak hepsinden küçük olan sahabeler. Ondan dolayı bu var mesela hani böyle kafa karıştırarak İslam tarihinde çoğu alim küçük yaşta işe başlamış. ve burada küçüklerin yanında ilim aranacak diyor. Hani bu yaşla değil de bu daha ziyade bidat ehli, Allah yanındaki deyeliyle alakalı bir durum. Evet. Başka da çok böyle dikkat çekici bir şey yok. Zaten bu diğer okuduklarımızın hemen hemen hepsini okudukça şöyle insan bir çevresine baktığında herhalde çok rahat görüyordur. Yani burada okuduğumuz şeyler çok artık çok basitleşmiş yani kıyamet alameti olarak artık çok basit gibi her gün olan şeyler yani evet. Bu, Türklerle savaş meselesi, o küçük alamet evet. mi? O küçük alamet, siz Türklerle <gülüyor> savaşmadığınız müddetçe kıyamet kopmayacaktır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O birinci hadis. Bir de bir hadis var çok ilginç. ''Utrukuttur kema terakkukum'' diyor. Türkler sizi terk ettiği müddetçe Türkleri size de terk edin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bazı alimler mesela Peygamberimizin nubuvveti gerçekten yani insan şaşırıyor. <gülüyor> İslam alemi Tatarlarla uğraşınca İslam alemi yerle bir oldu yani. Hani peygamberimiz Türklerle uğraşmayın diyor. Türkler size uğraşmadığı müddetçe Türklerle uğraşmayın. Tabi bazıları Türkler yecü mecüktür demişler. <gülüyor> Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim bu arada. Tabi bu şey değil yani. Türk Bugün Türk deyince binlerce şeyden söz ediyor, o Bu Orta Asya hepsi biz Türk'üz diyor. Türkiye biz Türk'üz diyor. Azeriler biz Türk'üz diyor. Vesaire yani. Bir de böyle Türklerin bir kısmıyla savaşsak bile bir kısmı belki çoğunluğu Müslüman olmayacak diye bir kaydı yok yani. Hani bir kısmı Müslümanlara zarar veren kafirler olabilir. Kalan kısmı Müslüman olur yani. Bu şey değil. Ee, bu e, sorun değil. Yani Türk olmuş şudur budur. Çok önemli değil. Şimdi bu hadis-i şerif var ya işte Türklerle savaşmadan kıyamet kopmayacak e, diye. Yani normalde mesela bir Türk olarak insan ne yapar? Ha demek ki Türklerden bozuk olan bir nesil çıkacak. Müslümanlarla savaşacak. Ben ne yapayım? Hani şey yapayım. Kendime bu anlamda çeki düzen vereyim. Hani dikkat edeyim. Yani Türk milletinin gidişatına dikkat edeyim. En fazla bu çıkar bu hadisten. Yani bir Türk olan bir insan için yani söylüyorum. Adam bu hadisten şunu çıkarmış. Vay be peygamber bile Türklerin savaşçı olduğunu kabul etmiş diye. <gülüyor> Biz savaşçı bir milletiz diye. Adam bu hadisten böyle bir yorum çıkarmış. Ama alametleri olan Allah bilir büyüğü müdür küçüğü müdür ama Türklerle savaşmadan tabi burunları basık diyor peygamberimiz küçük daha ziyade böyle Orta Asya Türkleri gibi e, geliyor o yapmış olduğu alamete e, baktığımız zaman Allahu Alem tabi bazıları işte o Yecüc Mecüc'ün de hani Türk e, zaten Çinlilerin neslinde Türk, Türklük olduğunu falan söylüyor ama bunlar hep zan ve iddia Allah en doğrusunu bilir yani ne olacağını Allah bilir soru mu soracaksın sorusu olan var mı başka? genç Bir piyasadaki adam 50 yaşına gelmiş, ayağında kot pantolon, üzerinde bir tane deri ceket, renkli bir tişört giymiş üstüne. Demirci dükkanı gibi sağa tasma takmış halka takmış. Geziyor adam ortada yani. Daha ne istiyorsun? <gülüyor> Şeydir. Hmm, yani bu bu kitabı alın elinize şöyle camdan dışarıya bakın. Tamam yani çok <gülüyor> Çok da şeye gerek yok, düşünmeye gerek yok. Evet. Başka var mı? Yok. Vahre ve dua neden? Rabbi'l